Kanunda aydınlatma yükümlülüğünü takip eden bir diğer gereklilikte de açık rıza beyanlarının alınması. Nedir açık rıza? Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. E, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen talep üzerine onay vermesi anlamına gelmekte. Bazı verileri ee, otomatik işleme ve e, kanuni yükümlülüklerin gerektirmediği veri işleme konularında kişinin mutlaka e, açık rızalarının alınmasını gerekli kılar e, kanun. Açık rıza dışında kalan işleme şartları bir kanun hükmü ise yani vergi kanunları, iş hukuku, Türk Ticaret Kanunu, e, iş sağlığı güvenliği kuralları gibi bir kanun hükmüyle veri işleniyorsa burada açık rıza aranmıyor. Çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması, mesela SGK'ya bildirilmesi veya askeri geçim indirimi için bildirilmesi burada da açık rıza aranmıyor. Ee, teslimat yapılması için bir şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi. Şimdi hepimiz artık online alışveriş yapıyoruz. Ve bu online alışveriş çerçevesinde hem faturanın oluşması hem de teslimat şartlarının gerek, e, e, yerine getirilmesi için adres bilgileri, zorunlu bilgi olduğu için burada açık rıza aranmıyor. Fiili imkansızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişiler. E, daha önce de bahsettik Allah korusun bir kaza anında e, kişi kendisiyle ilgili beyanları açıklayamıyor olacak durumda ise başkasının onunla ilgili bilgileri ifşa etmesi de kazayla e, ilgili olayla ilgili bilgileri ifşa etmesi de açık rıza aranmayan e, durumlar arasında. Veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmek için e, veri işliyorsa mesela mali denetimler, güvenlik mevzuatı, sektör odaklı, regülasyonlarla uyum gibi gereklilikler var ise açık rıza gene aranmıyor. Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlarda özel denetimlerde bilgi paylaşılması buna bir örnek teşkil ediyor. Aleniyet kazandırmada da açık rıza aranmıyor. İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması. Mesela belli internet sitelerinde e, evini, arabasını satmak isteyen kişiler o internet sitesine kendileriyle ilgili bilgileri yüklemiş oluyorlar. Burada aleniyet kazandığı için ve kendileri tarafından bu bilgi paylaşıldığı için açık rızaya ihtiyaç duyulmuyor. Hakkın tesisi korunması, kullanılması Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapı işlemi gibi işlerde kullanılan verilerde açık rıza beyanı gerekli değil. Örnek işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanmasında e, bu kişinin açık rızasına başvurulmuyor. Çünkü kanun bunu e, haklı sebebini ortaya koyuyor. Meşru menfaat, ilgili kişinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde işlenmesi, örneğin çalışan bağlılığını arttıran ödül ve prim uygulamaları amacıyla kişisel verilerin işlenmesi bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Açık rızaya dayalı olarak kişisel veri işlenmesi durumunda Kişiye kişi açık rıza beyanı ile kendi kişisel verisinin işlenmesine ilişkin kararını veri sorumlusuna bildirmek zorunda. Bu sebeple işleme şartlarından biri olan veri, kişisel veri işlemeye başlamadan önce aydınlatma yükümlülüğü de yerine getirilmelidir. Yani kişiye verisi işlenecek kişiye önce aydınlatma yükümlülüğü, aydınlatma metni vasıtasıyla Hangi verilerin ne amaçlarla ve hangi hukuki dayanaklarla işleneceği bildirilmeli. Bunun sonrasında da açık rıza sorulmalı. Bu sorma açık rızanın kabul edilme zorunluluğunu getirmez. Açık rızayı kabul etmek zorunluluğu yoktur ilgili kişinin. Aynı zamanda el, kabul ettiği açık rıza sadece... E, işleme amacıyla doğru orantılı bir e, çerçevede kalmaktadır. Bunun dışında açık rıza vermiş olsa bile işleme amacı dışında kalan veri işleme açık rızanın dışında ve kanuna aykırı olarak işlenmiş, değerlendirilecektir. Açık rıza geri alınabilir mi? Verilmiyor olduğu geri de alınabilir. Yani bu kişinin, ilgili kişinin tamamen inisiyatifinde. Çünkü kendi kişisel verileri ve bununla ilgili kararını değiştirme hakkına sahip. Ee, açık rıza geri alınabilir. Çünkü bu kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Ayrıca kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye aittir. Bu bağlamda kişi dilediği zaman Veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir. Geri alma, beyanın veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından açık rızaya dayanılan bütün faaliyetler durdurulmalıdır. Yani açık rıza kapsamında işlen, veri işleme durumlarının tamamı durdurulmalı, veriler gerekli olduğunda silinmeli ve bu da ilgili kişiye bildirilmelidir.